Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdulillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu ne billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fele mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh en mabad fe inne istakhal hadis kitabullah ve hayral hidi haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesasatuha ve kullu mutesasatin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kullu dalaletin fil nar Tefsir dersimizde 52. sure Tur suresindeyiz. Mekke döneminde nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. 1. ayet: Andolsun Tura i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Tur bir dağdır demiştir. Mücahit Rahimullah, Tur Süreyence'de dağ demektir demiştir. İki, satır satır yazılmış kitaba. Mücahit Rahimullah, ve kitabın mestur kavli sayfeler demektir demiştir. Katader Rahimullah da mestur kelimesi yazılmış demektir. Yani satır satır yazılmış demektir dedi. Üç, yayılmış ince deri üzerine. Katade Rahimullah, fi rak'in mensur kavliyle kastedilen kitaptır demiştir. Mücahit Rahimullah, rak kelimesi sayfe demektir. Yani deriden bir sayfe demektir, rak ifadesi. 4. Beytül Mamur'a. Mücahit Rahimullah dedi ki, Beytül Mamur, semadat durah denilen bir evdir. Ali bin Rebiya dedi ki, İbnül Kevva, Ali bin Ebi Talp, radıyallahu anh hep Beytül Mamur hakkında sorunca, Ali radıyallahu şöyle dedi, Semada durah denilen bir mescittir. Her gün oraya 70 bin melek girer ve bir daha onlara sıra gelmez. Evet bu ayet dünyanın dönmediğinin, sabit olduğunun delillerindendir. Yani e, tam Kabe'nin üzerinde onun karşılığı olarak e, Beytül Mamur diye bir evin olduğundan bahsediyor bu ayet. Enes Radyalan'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana Burak getirildi. Burak eşekten büyük, deveden küçük, beyaz bir binektir. Adımını gözünün ulaştığı yere kadar atar. Ona bindim ve Beytül Maktis'e gittim. Nebilerin bineklerini bağladığı halkaya onu bağladım. Sonra mescide girdim ve orada iki rekat namaz kıldım. Sonra çıktım. Cibril Aleyhisselam bana birinin içinde şarap olan ve diğerinin içinde süt olan iki kap getirdi. Ben süt olanı seçtim. Cibril dedi ki fıtratı seçtim. Sonra beni semaya yükseltti. Hadis böylece devam eder. Devamında şöyle geçer. Bir de ne göreyim? İbrahim aleyhisselam sırtını Beytül Mamur'a dayamıştı. Oraya her gün yetmiş bin melek girer ve bir daha oraya dönmezler. Bunu Müslim rivayet etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beytül Mamur'un semada et durah denilen karşılığı vardır. Bu Beytül Haram'ın, Kabe'nin tam üzerine karşılık gelir. Şayet o düşerse Beytül Haram'ın üzerine düşer. Oraya her gün 70 bin melek girer ve bir daha onu göremezler. Muhakkak ki onun semadaki hürmeti Mekke'nin hürmeti kadardır. Bunu Taberani, Şubül İman'da Beyhaki, Abdurrezzak, İbna Sakir tarihinde Ezraki, ahbaru Mekke'de Ebu İsa el-Haşim'i emalisinde rivayet etmiş, Elbani Sayha'da tarcih etmiştir. Evet bu dünyanın sabit olduğunu dönmediğini gösteren naslardır bunlar. Allah Azze ve Celle yemin etmeye devam ediyor bazı şeyler üstüne. 5. ayette yükseltilmiş tavana. Mücahit Rahimullah dedi ki, yükseltilmiş tavan ile kast semadır. 6. Tutuşturulmuş denize. İbn Abbas radıyallahu anh, burada geçen El-Mescur kelimesi suyu hapsedilmiş demektir dedi. Mücahit Rahimullah El-Mescur kelimesi tutuşturulmuş demektir dedi. Katade El mescûr kelimesi dop dolu demektir dedi. Yani bu Arap dilinde bu manalara gelebilen bir kelime. Bunun biz tutuşturulmuş denize diye tercümesini tercih ettik. Yani Mücahit olan dediği şekilde Selef'ten daha başka kaviller de var. Yani bu üç kavlin dışına çıkmıyor e, Selef'in söyledikleri. E, Said bin el Müseyyep, Ali bin Ebi Talib anh'ten onun Yahudinin birisine cehennem nerededir diye sorduğu zaman Yahudi cehennem dedikleri denizdir dedi. Bunun üzerine Ali radiyallahu galiba adam doğru söylüyor. Çünkü Allah ayette tutuşturulmuş denize yani Tur suresi 6. ayetini ve denizler tutuşturulduğunda Tekfir suresi 6. ayetini zikrediyor. Yani Arap dilinde mescur kelimesinin, secere kelimesinin tutuşturulma manasında olduğuna delalet ediyor bu rivayet. 7. Şüphesiz Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Yani bütün bu yemin edilen e, maddelerden sonra e, bu neyin üzerine yemin edildiği geliyor bu ayette. Katade dedi ki, önceki ayetlerde edilen yeminler bu azap içindir ve bu azap kıyamet gününde gerçekleşecektir. 8. Onu önleyebilecek yoktur. 9. O gün gök bir hareketle hareketlenir i̇bn Abbas radıyallahu ayetteki temuru kelimesi hareket eder demektir, demiştir. Mücahit Rahimullah, Yevme temurus sema'u nevra kavli, o gün sema bir dönüşle döner demektir, dedi. 10. Ve dağlar bir yürüyüşle yürür. 11. işte o gün yalanlayanlara veyl olsun. Atab bin Yesar Raymullah'tan veil kelimesinin manası daha önce de geçmişti. il cehennemde bir vadidir. Şayet bir dağ onda yürütülse sıcağından erir diyor Atab bin Yesar Raymullah. 12 ki onlar daldıkları batıl içinde oynar dururlar. 13 cehennem ateşine bir itilişle itilecekleri gün. İbn Abbas radıyallahu anhu Huda u ne kelimesi itilirler demektir demiştir. Katade cehenneme bir çekişle çekilirler diye e, tefsir etti bu kelimeyi. 14 İşte sizin yalanladığınız ateş budur. 15 Bu bir büyü müdür yoksa siz mi görmüyorsunuz? 16 Girin ona. Artık ister sabredin, ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Siz ancak işlediklerinizin karşılığını alacaksınız. 17 hiç şüphesiz sakınanlar cennetlerde ve nimet içindedirler. 18. Rablerinin verdikleriyle sevinçlidirler. Rableri kendilerini cehennem azabından korumuştur. İbn-i Abbas radiyalarına bu ayette geçen Fakihun kelimesi sevinirler demektir diye açıkladı. 19. Yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için. 20. Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır ve biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişiz. 21. İman edenler ve soyları, kendilerini imanda izleyenler, biz onların soylarını da kendilerine katıp ekledik. Onların amellerinden hiçbir şey eksiltmedik. Her kişi kendi kazanına karşılık bir rehindir. i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Allah Teala cennette kişiyi mutlu etmek için amelleri kendisinden az olan neslini de onun derecesine yükseltir. Yine bu ayette geçen, Nahum kelimesi eksirkmeyiz demektir, dedi İbn Abbas radıyallahu anh'a. ''Katâ'' deraynullah dedi ki, ''Zürriyetehum bir el-haqnâ bihim zürriyetehum kavli. Onlar Allah'a itaatle amel ederler. Allah da onları babalarının arasına katar demektir, dedi. ''Ve mâ Nahum min amelihim min şey kavli. Onlara haksızlık etmeyiz, demektir, dedi.'' 22 Onlara arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik. 23 Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki onda ne batıl bir söz ne de yalan vardır. İbn Abbas radıyallanma la lagun fiha kavli içinde batıl yoktur demektir. Vela sim kavli ise yalan yoktur demektir diye açıkladı. Yani sarhoş eden bir içecek değildir o. Mücahit dedi ki içtiklerinden dolayı ne birbirlerine söver ne de boş söz söylerler diye açıkladı. Katadır da onda boş söz ve batıl yoktur. Zira batıl ancak dünyadadır ve şeytan ile beraberdir demiştir. 24. Etraflarında, sedefleri içinde gizlenmiş incileri andıran gençler dolaşır durur. 25. Birbirlerine dönerek karşılıklı soru sorarlar. i̇bn Abbas Radyalama dedi ki, bu sura ikinci üfürlüşünden sonra diriltildikleri zaman olur. 26. Dediler ki, gerçekten biz daha önce ailelerimiz arasında korku içindeydik. Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve kavurca azaptan korudu. Şüphesiz biz bundan önce ona dua ederdik. Gerçekten o ber'dir, rahim'dir. i̇bn Abbas radıyallahu el ber kelimesi latif, lütfeden demektir diye açıkladı. 29. Şu halde sen hatırlat. Çünkü sen Rabbinin nimetiyle kahin de değilsin, delil de değilsin. 30. Yoksa onlar, o bir şairdir. Biz onun zamanın musibetlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. İbn-i Abbas Radyalanma, Raybel Menun Kavli, e, bu kelimeyle ölüm kastedilmektedir. Yoksa onun ölmesini mi bekliyorlar manasına geliyor yani. Mücahit de Raybel Menun Kavli, zamanın musibetleri demektir diye açıkladı. İbn-i Abbas Radyalanma şöyle anlatıyor. Kureyşliler nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu görüşmek üzere Darun Nedve'de toplandıklarında işlerinden biri onu bağlayıp bir yere hapsedelim. Züheyr ve Nabiga gibi önceki şairler nasıl öldülerse onun da hapsedildiği yerde ölmesini bekleyelim dedi. Allah Teala bu ayette onların sözünü dile getirmiştir diyor. 31 de ki bekleye durun şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Katade Raymullah burada kıyamet günü kastedilmektedir diyor. 32. Yoksa bunu kendilerine akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir? İbn-i burada ahla muhum kelimesi akılları demektir. Yani akılları mı bunu emrediyor manasındadır ahla muhum kelimesi. Mücahit de elbette onlar azgın bir kavimdirler. Yani burada e, sorunun cevabı budur. Akılları emretmiyor fakat onlar azgın bir kavim olduklarından dolayı böyle yapıyorlar. 33. Yoksa onu kendisi uydurup düzüyor mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar. 34. Şu halde eğer doğru söyleyenlerden iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. 35. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiye inanmıyorlar. 37 yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır yoksa üstün güç sahipleri kendileri midir İbn Abbas radıyallanma el musaytirun kavli kelimesi musallat olan demektir. Enhum enhumul musaytirun kavlinde yani yoksa üstün güç sahipleri musallat olanlar güçle otorite kuranlar kendileri midir manasındadır yani. 38 yoksa onların dinlemek için merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicilere apaçık bir delil getirsin. Yani Sema'nın haberlerini dinlemek için merdivenleri mi var? Manasında. 39. Yoksa kızlar onun da erkekler sizin mi? 40. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun ki haksız bir borçtan dolayı ağır bir yük altındalar? Katade Rahimullah dedi ki, sen onlardan kendilerini yoracak bir ücret isteseydin Müslüman olmaya güç getiremezlerdi. Bu manayı da tefsir etmiştir. 41. Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Yoksa onlar tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'ın dışında başka bir ilahları mı var? Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Eğer gökten düşen bir parça görseler, üst üste yığılmış bir buluttur diyecekler. i̇bn Abbas Abbas radyalarına bu ayette geçen kisfen kelimesi parça demektir demiştir. Yani bir tabaka, bir parça. kata dede ne bir hadisi tasdik ederler ne de bir ayete iman ederler manasındadır dedi. 45. Şimdi onları yıkılacaklar günleriyle karşılaşana kadar bırak. Yani sen üstüne düşen uyarıyı yaptın onlara. Ee, bu uyarıya iman etmediler, ittiba etmediler. O halde sen onları e, uğrayacakları azaba kadar bırak. 46. O gün ne tuzaklar kendilerine herhangi bir şeyle yarar sayılacak, ne de yardım görecekler. 47. Şüphesiz zulmedenlere bundan önce de bir azap vardır. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Evet, bu ayet kabir azabına delalet eden ayetlerden birisidir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhu kıyamet gününün azabından önce kabir azabına uğrarlar demiştir. Mücahid rahimihullah da bundan önceki azabıyla kastedilen açlıktır demiştir. 48 Artık Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et. Evet burada Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatını da ispat etmekte. Ebu Lahvas dedi ki, uykudan kalktığında ve her kalkacağın zaman Allah'ı hamd ile tesbih ederim de. Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri söylemeden bir meclisten kalkmadığını rivayet etmiştir. Seni hamdin ile tesbih ederim. Rabbim olan Allah'ım, senden başka ibadete layık ilah yoktur. Senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kalktığın zaman bu kelimeleri ne kadar çok söylüyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, meclisinden kalktığı zaman bunları söyleyen hiç kimse yoktur ki o mecliste işledikleri başlanmış olmasın. Yani Subhanekallah ümmü diye bizim e, her meclisin sonunda okuduğumuz zikirdir bu. E, i̇şte bu zikir her meclise, her e, konuşmadan sonra yapılırsa, hatta sadece e, boş sözlerin konuşulduğu meclisler değil, e, Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam Kur'an okuduktan sonra da bu zikri yaptığını Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Nesai'nin Ameliyye i ile kitabında görebilirsiniz o rivayeti. Yani Kur'an okuduktan sonra da bu zikri yapıyor. E, başka tür dünyevi kelamın konuşulduğu meclislerde de e, bu zikri yapılıyor. Dolayısıyla bu o mecliste geçenlere kefaret olan bir zikir olduğu bildiriliyor. 49. Gecenin bir kısmında da yıldızların kaybolması vaktinde de onu tesbih et. Ali radiyallahu ve idbaren nucum kavlinde kastedilen sabah namazından önce kılınan iki rekattır demiştir. Yani sabah namazın sünneti kastediyor burada demiştir. Ubade bin Nessamit radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Gece kalkan kişi, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onadır. O her şeye kadirdir. Hamd Allah'ındır. Allah'adır. Allah, Allah noksanlardan münezzehtir. Allah'tan başka İbadet-i kalk ilah Kalkilah yoktur. Allah en büyüktür. Hareket ve kuvvet ancak Allah iledir deyip. Sonra da Allah'ın beni bağışla derse veya dua ederse ona icabet edilir. Eğer abdest alır, namaz kılarsa namazı kabul edilir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani bir kimse gece kalktığı zaman sadece şu zikri yapmasıyla onun e, duasına icabet edilir. İşte e, bağışlanma dilerse bağışlanır. Bir de abdest alıp bir de gece namazı kılarsa o namazı da kabul görür diye bildiriliyor. Ayşe radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sabah namazının iki rekatı dünyadan ve onun içindekilerden hayırlıdır. Bunu müslim rivayet etmiştir. Evet, Tur suresini de bu şekilde tamamlamış olduk. Necim suresi 53. sure bu da Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, Battığı zaman yıldıza andolsun. Mücahit Raymondullah dedi ki ayet fecir doğarken Süreyya yıldızının inmesine andolsun manasındadır. Yani bu yıldızla kastedilen Süreyya yıldızıdır demiştir. İki, Arkadaşınız asla sapmadı, batıla da yönelmedi. 3 o hevadan konuşmaz. Katade dedi ki, ayetin anlamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmaz demektir. Dört, o yalnızca vahiy olunmakta olan bir vahiydir. Katade dedi ki, Allah Cibril'e, Cibril de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eder Evet, bu iki ayet, Necm suresi 3 ve 4. ayetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, her söylediği şeyin vahiy olduğuna delalet eder zahiri itibariyle. Çünkü vema yantiku e, deniliyor. Buradaki ma umum ifade eder. E, yantiku yani telaffuz ettiği her şey demektir. Yani burada okudu, tilavet etti veya kıraat etti denilmemiş de vema yantiku yani nutk etmek söylediği her şey hevadan değildir. Söylediği şeylerden heva sıyrılmıştır yani nef yedilmiştir. ve illa vahyü yuha ancak vahy edilen bir vahiden ibarettir deniliyor. Yani bu ayetin zahirine göre şimdi sünnet inkaracağını yani güya Kur'an'a dayanarak e, sünneti inkar ediyorlar ya işte Kur'an bize yeter gibi söylemlerle ve burada da Kur'an'ın kastedildiğini söylüyorlar. Söylediğimiz sebeplerden ötürü burada sadece Kur'an'ın kastedilmesi mümkün değil. Birincisi ma'daki e, umum ifade. İkincisi yantikudaki, yani onun söylediği telaffuz ettiği her şey ifadesi. Biz sünnet ehli olarak yani kitabı ve sünneti birer vahiy olarak kabul eden el sünnet vel cemaat olarak diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü ve telaffuz ettiği her şey vahiy değildir. Yani esasında Kur'aniyun denilen kimselerin bu ayete dayanarak peygamberin söylediği her şey vahidir demeleri gerekirken onlar hayır peygamberin söylediği Kur'an dışında söylediği hiçbir şey vahiy değildir diyorlar. El-Sünnet ve Cemaat olarak biz diyoruz ki sünnet de tıpkı Kur'an gibi Allah azze ve celle'den vahiyrilen bir vahidir. Bu yüzden sünnette gelen şu açıklama bize bu ayette kastedilenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözü olmadığını gösteriyor. Siz dünya işlerine dair bilirsiniz. Size dininiz hakkında bir şey söylersem onu yerine getirin. Dünyanız hakkında bir şey söylersem ben de sizin gibi bir beşerim buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz bu hadisten dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şeyin değil, din hakkında söylediği her şeyin, gayb hakkında söylediği her şeyin Allah'tan bir vahiy olduğunu söylüyoruz. Evet, dolayısıyla sünnet inkarcıları, esasında Kur'an inkarcılarıdır. Bu ayet gibi pek çok ayete ters düşmektedirler. Ebu Umame radiyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hiç şüphesiz peygamber olmayan bir adamın şefaatiyle veya ve mudar kabileleri gibi veya iki kabileden birisi gibi buyurdu. Kabileler cennete girecektir. Bir adam, Ey Allah'ın Resulü, Rebi'a kabilesi zaten Mudar kablesinden değil midir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ancak bana söyletileni söylemekteyim buyurdu. Yani bu kendi evasında söylediği bir şey değil, söyletilen bir şey olduğunu burada açıkça beyan ediyor. Buna Ahmet ve Taberan sayısınatla rivayet etmiştir. Ebu beka külliyatında bu Necm 3-4. ayetleri hakkında şöyle demiştir. Kur'an ve hadis, Necim 3-4 ayetlerinin deliliyle Allah'tan gelen bir vahiy olarak insanına meydan okuyorlar. Şu kadar var ki icaz ve tehatti yani meydan okuma açısından Kur'an sünnetten ayrılır. Çünkü Kur'an'ın lafızları levh-i mahfuzda yazılıdır. Onda ne Cibril'in ne de Resulullah'ın bir tasarrufu vardır. Hadislere gelince muhtemelen onlar sırf mana olarak Cibril'e inmiş. O da onlara ifade elbisesini giydirerek Resul'ü açıklayıp ilham etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları fasih bir ibare ile kurallarına uygun olarak ifade etmiştir. Şimdi bu cümlelerden anlaşılan şu. Yani demek istediği şu. Kur'an-ı Kerim e, tilavet olunan vahiy dediğimiz, vahiy metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim bütün lafızlarla birebir Allah Azze ve Celle'nin kullandığı kelimelerden ibarettir. Direkt onun kelimeleridir. Vahyi gayrimetlu dediğimiz sünnet ise, yani vahyi olunan sünnet ise, Allah Azze ve Celle tarafından Cibril'e vahyedilmiş. Cibril Aleyhisselam da bunu Muhammed ve Vesselam'a mana olarak, yani birebir Allah'ın kelimeleriyle, onun e, kelamıyla değil de, kendi giydirdiği ifade kalıplarıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mana olarak aktarmıştır. Allah Resulü de işte bu manayı insanlara aktarmıştır. Burada şimdi cehmiyenin işte Kur'an mahluktur demesi Kur'an'ı aynı sünnet gibi yani metlu olan yani ibadetlerde namazda okunmayan sünnet var ya hani vahiy ile ilham edilmiş Allah Resulü ve Vesselam'a vahiy edilmiş ama manaları vahiy edilmiş. Yani e, kelime kalıpları Allah Resulü tarafından veya Cibril Aleyhisselam tarafından e, verilmiş olan kelamdır. Sünnet, vahiyedilen sünnet. Cehmiye, Kur'an mahluktur derken Kur'an'ın lafızlarının da aynı onun gibi olduğunu iddia ediyorlar. Yani Allah Azze ve Celle yani bu şekilde kelam etmez. Bu işte mana olarak belki ilham edilir de Allah Resulü de kendi zamanına göre işte o manayı yorumlayarak değişik kelime kalıplarında bu Kur'an'ı böyle insanlara beyan etmiştir. Cehmiyen iddiası aslen budur. Ve onlar bu tezden şu noktaya geliyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah bir şeyler ilham etmiş ama o işte kendi zamanın şartlarına göre bir beşer olarak bunu yorumlamış, değişik ifade etmiştir. Dolayısıyla Mutlak bağlayıcı değildir. İşte zaman değişir, şartlar değişir, ortam değişir. Kur'an-ı Kerim'de ortama göre, yerine göre e, tamamen hükmünü de yitirebilir. Veya tamamen değişebilir, farklılaşabilir, haram helal olur, helal haram olur gibi e, bu rabdeye getiriyorlar. Tarihselci anlayışta böyle bir şey. Yani tarihselci anlayışın cehmiye ile irtibatı bununla alakalı. E, Kur'an mahluktur demenin küfür olduğunu Net bir şekilde Selef'in söylemesi bu yüzden. Yani Kur'an mahluk olduğunu söylemek demek, Kur'an'ın hükümsüz bir şey olduğunu söylemek demektir. Zamana göre, şartlara göre değişen, aslında hiçbir şey ifade etmeyen, yani belli bir dönem, her dönemde, her asırda insanlar bir araya gelip nasıl yorumlarlarsa dini kafalarına göre şekillendirirler. Mesela diyorlar ki, Peygamber ve Vesselam zamanında, işte 18 yaşından küçük kızlar evlendiriliyordu. Onların örfünde böyleydi. İşte Kur'an'da buna göre geldi. Ama şimdi böyle bir şey kabul edilemez. 18 yaşından küçük kızların evlendirilmesi haramdır. Veya birden fazla evlilik haramdır. Bugünkü örf kabul etmiyor vesaire vesaire. Bu şekilde yeni yeni helaller, yeni yeni haramlar, din kuralları, itikat esasları icat etmenin kapısını açmaktır Kur'an mahluktur iddiası. Allah Azze ve Celle ve kelamı bu iddialardan münezzehtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle Kur'an'ı beyan etmiştir. Yani Kur'an'ı samimi bir şekilde okuyan, Allah Azze ve Celle'ye samimi bir şekilde yönelen herkes, Kur'an'ın sünnete yönlendirdiğini net bir şekilde görür. Mesela Nahil Suresi'nin 44. ayetinde olduğu gibi. Sana da zikri indirdik ki, e, Eliflamlı geliyor burada. Sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın. İnsanlara indirileni onlara açıklayasın, beyan edesin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zikir indirilmiştir. Bu zikirle kastedilen levh-i mahfuzdan indirilenlerdir. Yani Kur'an ve onun misli olan sünnettir Allah Resulü'ne indirilen. Yani Kur'an ile beraber onun beyanı indirilmiştir ki bu beyan Allah Resulü tarafından yapılacaktır. Bir başkası müdahale edemez buna. Yani Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i başka bir beşer açıklamaya kalkmasın diye. Sana indirdik ki bu zikri insanlara indirileni. Yani Kur'an-ı Kerim'i sen açıklayasın. Sen beyan edesin. Bir başkası buna müdahale etmez. Yine Kıyamet Suresinin 16-19. ayetleri arasında benzer bir durum açıklanır. İşte sana vahy edileni Alelacele okumak için e, dilini depretme, şüphesiz onun okutmak da beyan etmek de bize aittir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kendi üzerine alıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman onun e, beyan edilmemiş olduğunu görüyoruz. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından beyan edilmiştir ve bu beyan etmeyi Allah Azze ve Celle bu ayetlerde Kıyamet Suresi 19. Ayetine kadar olan bölümde kendi üzerine almıştır. Onu okutmakta, beyan etmekte bize düşer, bize aittir diyerek kendisi üstlenmiştir. Nahil 44'teki aynı manaya işaret ediliyor yani. Yani o beyan da Allah tarafından indirilmiştir. Şimdi düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Yani Nahil 44. Ayetinin açık ifadesiyle Kur'an'ı insanlara beyan etmekle görevlendirilmiş kimsedir. Şura suresi 52. ayetinde ise sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin deniliyor. Kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kitabın ve imanın ne olduğunu bilmeyen bu kişi o Kur'an'ı beyan etmekle tek yetkili kimse olarak görevlendiriliyor bu ayette. O halde bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam herhalde beşeri sıfatıyla yapabileceği bir şey değildir. O beyan da işte Allah Azze ve Celle'dendir. Yani Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz, birer bütündür. Bir bütündür. Kim Kur'an'ı sünnetten bağımsız anlamaya kalkarsa işte Allah Azze ve Celle'nin tevhidini bozar. Neden tevhidi bozar? Çünkü Allah Azze ve Celle la ilahe illallah emriyle nasıl ki kendisinin ibadette birlenmesini, e, vacip kılıyorsa Muhammedun Resulullah sözüyle de bu dinin beyanı Allah'ın kullarına vacip kıldığı dinin beyanında da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın birlenmesini vacip kılıyor. Yani Muhammedun Resulullah sözünü, şadetini biz yaptığımızda e, bu dinin beyan edisi Allah adına beyan edicisi yalnızca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne bir mezhep imamıdır, ne bir tarikat şehidir, ne bir işte allame dilcidir falandır filandır. Değil. O Kur'an'ın beyanı sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetiyle olur. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah şehadeti buna gerektir. Evet, dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini kabul etmemek, Allah'ı inkar etmek gibidir. Tevhidi bozan bir şeydir. Aynı şekilde sünneti kabul etse bile mezhep imamlarını, alimleri, veya otorite kabul ettiği kimseleri her neyse sıfatı onları aynı Allah Resulü ve Sama eşdeğer bir şekilde dinin beyan edicisi mertebesine koyarsa bu da yine Allah'a ortak koşmanın e, bir şeklidir. İşte bizim itiba tevhidi dediğimiz olay bu Muhammedun Resulullah e, şehadetine tamamen örtüşen bir meseledir. Yani itiba tevhidinde bu esas vardır. Dinde e, kitap ve sünnet dışında başka bir esası dayanak edilmemek. Yegane kaynak kitap ve sünnettir, vahiydir yani. Allah Azze ve Celle de e, Araf suresinin 3. ayetinde Sen siz Rabbinizden vahyedilene uyun, başka dostlar edinip de onlara uymayın. Yani zıtlarında nefh ediyor. Rabbinizden vahyedilene uyun yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan size kıraat ettikleri, okudukları ve Kur'an'dan beyan ettikleri, yine Allah tarafından gelen bir beyanla ümmete açıkladıklarıyla Allah'a kulluk edin. Onun dışında başka dostlar edinerek onlara uymayın. Bu yüzden bir takım dilciler, eski dilci imamlar Zecci açtı galiba. Bu ayetin tefsirinde, Arap suresinin 3. ayetin tefsirinde burada başka dostlar ile mezhepleri taklit etmektir demiştir. Mezhepleri veya böyle önder edilen kimseleri taklit etmektir. Bu taklit nasıl bir şey? Yani bir mezhep mensubu, yani biz mezhep taasubu içerisinde yetişmiş bir toplumdan geldiğimiz için biliyoruz bu kriterleri. Bir Nas'la karşılaştığın zaman hemen mezhebine müracaat edersin bu mezhep taasubundan. Mezhebin bu ayeti, bu hadisi kabul ediyor mu? Nasıl kabul ediyor? Ne şartlarda kabul ediyor? Yoksa yani eğer mezhebine uymuyorsa o hadis veya o ayet ya neskedilmiştir ya tahsis edilmiştir. Her ne kadar nesheden delili bilmesen de senin gözünde o geçersizdir artık. Niye? Meshep neshetti ayet. Veya mezhep tahsis etti. Hangi delille? Yani e, tahsisin veyahut neshin yine vahiden başka bir delille olması gerekir. Ama bir bakıyorsun mesheplerin çoğunda vahiden bir delille değil kıyasla, reyle bunların tahsis edilmiş olduğunu, neskedilmiş olduğunu görüyoruz. Gördünüz mü? Bakın Allah Resulü'nün yerine başka mezhepler, başka imamlar, başka görüşler nasıl konuluyor. İşte bu ittibada bir şirktir. İttiba tevhidi Allah Azze ve Celle'nin yani mürsilin birlenmesidir. Aynı zamanda Rasulün de birlenmesidir. Yani hem mürsilin hem Rasulün birlenmesidir. Allah Azze ve Celle'yi birlediğin gibi onun gönderdiği Rasulü de bu dinin beyanında birlenmesidir. Abdullah bin Amr radiyallahu şöyle demiştir. Ezberleme isteğiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş olduğun her şeyi yazardım. Kureyş beni bundan men ederek sen Allah Resulü'nden işitmiş olduğun her şeyi yazıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Öfkeli haldeyken de konuşur dediler. Ben de yazmayı bıraktım. Sonra bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Yaz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki benden hakkın dışında bir şey çıkmaz buyurdu. Evet, bunu Ahmet ve Ebu Davud Sayısnat'ta da rivayet etmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ister sevinçli halinde, ister öfkeli halde olsun, din hakkında bir beyanda bulunuyorsa, o e, Allah tarafından bir beyandır. Veya Allah'ın korumasında olan bir beyandır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şayet Allah'ın muradına aykırı bir şey söylerse, yani beşeri görüşüyle bir şey söylerse, bunu Allah düzeltiyordu. Biz de bunu biliyoruz. Nerede, hangi konuda düzeltilmiş, ayetle düzeltiyor veya başka bir kutsal hadisiyle veya kendisine vahy edilen bir sünnet ile onu düzeltiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Döndüğü şeyler var. Bu da gösteriyor ki, böyle bir düzeltme bilgisine sahip değilsek, Allah azze ve Celle'nin onayından geçmiştir ve o hükmen vahidir. Yani ya aslen vahidir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetiyle beyan ettikleri veyahut da hükmen vahidir. Yani aslen vahiy olması, mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az önce Cibril benim gönlüme attı. Sizden hiçbiriniz rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Bunu açıkça Allah tarafından kendisine bu mananın vahiyeliğini açıkça beyan eder. Pek çok hadiste bu ifadeler var. Şurada olduğu gibi ben ancak bana söylettilerini söylüyorum demişti bir önceki hadiste. Bunun gibi açıktan belirtilir. Bazısı da bu şekilde belirtilmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen beşeri bilgisiyle de bir şey söyleyebilir. E, bu da Allah'ın ya onayından geçer veya da Allah onu düzeltir. Düzetmemişse düzetme dair bir bilgi olsa bu onayından geçmiş demektir ve bu bizim için bağlayıcı olur. Ebu Hureyri radialan den Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Size ne haber vermişsem o Allah katındandır. Bu konuda hiç şüphe yoktur. Bunu Hasan bir istnâtlâ bezar rivayet etmiştir. Yine Ebû Hureyri radialan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ben ancak gerçeği söylerim. Ben ancak hakkı söylerim diyor Allah Resulü. Ashabından birisi Allah e Resulü. Senin bizimle şakalaştığın da oluyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben gerçekten başka bir şey söylemem buyurdu. Yani şaka da olsa ben hakkın dışında bir şey söylemem buyurdu. Bunu bir mührette, Ahmet, Tirmize, Taberani, Evsatta, Sahip-i İsnat'ta rivayet etmişlerdir. Eburr'e radiyallahan gelen diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah Tebarak ve Teala bana kızımı Osman bin Affan radıyallahan ile evlen ettirmemi vahyetti. Ya bakın bu Kur'an dışında bir vahidir. Aynı hadisi bunu İbn Bab'lar rivayet etmiştir. Aynısını İbn Abbas radıyallanma eee bunu Ahmed Fadailü'sabe'de, Taberani Nevset, Tacuri Şeriat'ta 18 tane de, de, e de Sakir rivayet etmiştir. Aynısı yine Ayşe radıyallanadan Ebu Naim'in marifesinde Ünvayyaş radıyallahu anhadan, Taberani ve i̇bn Sakir tarafından da aynı lafızlarla bu rivayet edilmiştir. Evet, Necim suresi 5. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve eşhedenle ilahe illan tevahdeke şerikelek ve estağfuruke ve tu